Musa ile 40 gece için sözleştiğimizi de hatırlayın. Siz de o ayrıp gittikten sonra buzağı ilah edinip zalim olmuştunuz. İsrailoğullarının buzaya tapması olayı Araf 148, 152 ve Taha 85-97 sorularında geniş bir şekilde anlatılmaktadır. Yine, yine de bütün bunlardan sonra belki şükredersiniz diye sizi bağışlamıştık. Doğru yolu bulmanız için de Musa'ya kitabı ve hak ile batılı ayıran delilleri vermiştik. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Bakara 87. Hz. Musa'ya Tevrat adlı kitabın verildiği Maide 44, Enam 154, Hud 110. İsra 2, Enbiya 48, Mumin 49, Fırkan 35 gibi ayetlerde belirtilmektedir. O zaman Musa kavmine Ey kavmim! Buğza'ya tapmakla kendinize zulüm ettiniz. Hemen yaratanınıza dönüp tövbe edin ve nefislerinizi öldürün. Böyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha hayırlıdır demişti Allah da tövbelerinizi kabul etmişti çünkü tövbeleri çok kabul eden ve çok merhametli olan yalnız odur İsraillalarının buğza'yı nasıl taktıkları konusunda bazı ayetlerde bilgi vardır Musa'nın kavmi onun tur'a gitmesinden sonra süs takılarından böğren bir buzağa heykeli yapıp ona tapınmaya başladılar Araf 148 Dediler ki biz sana verdiğimiz sözden kendi istediğimizde dönmedik. Fakat yanımızda Mısırlıların zinet eşyalarından bir takım ağırlıklar vardı. Onları eritmek için ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de attı. Böylece Samiri onlara böğren bir buzağı heykeli yaptı. Samiri ve adamları işte sizin de Musa'nın da ilha budur fakat o bunu unuttu dediler. Taha 87-88 Ayetteki nefislerinizi öldürün ifadesini puta tapmayanlar tapanları öldürsün şeklinde anlamak mümkündür. Bunu mecazi olarak nefsinizi ıslah edin şeklinde anlayanlar da vardır. Bazı tefsirler kitabı mukaddesteki ifadesine yakın bir şekilde birbirinizi öldürün manasını vermekte diller. Herkes kılıcını beline kuşansın ve Ordugahta yapılan kapıdan kapıya dolaşın ve herkes kendi kardeşini ve herkes kendi arkadaşını ve herkes kendi komşusunu öldürsün. Hmm. Bakara suresi Osteci'nin diye ayetin ikin oğlu dipnotunda tövbe ile ilgili bazı ayetler ve hadisler verilmiştir. Hani bir de ey Musa biz Allah'ı açıkça görmeden sana inanacak değiliz demiştiniz de göz göre göre sizi yıldırım çarpı vermişti. Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirilmesini istiyor. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemiş. Bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi. Derken zulümleri yüzünden onlara yıldırım çarptı. Nisa 153 İsrailoğullarının Hz. Musa'yı üzmesiyle ilgili ayetler arasında şunlar da zikredilmelidir. Bir zamanlar siz de ey Musa tek çeşit yemeğe artık dayan dayanamayacağız. Rabbine bizim için dua et de yerde yetişen şeylerden sebze, hıyar, sarımsak, mercimek, soğan çıkarsın demiştiniz. Bakara 61. Onlar yine ey Musa dediler. Onlar orada bulundukları bulundukça biz asla o topraklara gitmeyiz. Haydi sen ve Rabbinin... Rabbin birlikte gidip savaşın. Biz de biz işte burada oturuyoruz. Maide 24. Semud kavmi de yıldırımla helak edilmişti. Onlar Rabbilerinin emrine karşı gelip azınca onları da göz göre göre yıldırım çarpı verdi. Ne ayağa kalkabildiler ne de kimseden yardım gördüler. Zariyat 44 45. Sonra da Ölümüzün, ölümünüzün ardından Belki şükredersiniz diye Sizi tekrar diriltmiştik Ayette işaret edilen olayda Hz. Musa Tur dağında Allah ile olan sözleşmesine götürmek üzere Kavminden 70 kişiyi seçmişti Araf 155 Bu seçkin kimseler İsrailoğullarının Buzağa tapmalarından dolayı Orada Allah'tan af dileyeceklerdi Fakat Hz. Musa'nın Rabbi ile konuştuğunu duyunca Allah Teala'yı görmek istemişler Onu bizde Bize de göstermezsen Sana inanmayız demişler Bunun üzerine onlara yıldırım çarpıp Öldürmüştü Bir de üzerinize Bulutlu gölge yaptık Size Kudret helevası ile Bıldırcın indirdik Size verdiğimiz iyi ve temiz rızıklardan yiyin dedik. Aslında onlar bize değil kendilerine zulmedi duruyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mantar kudret helvasındandır buyurduğuna göre Buhari kudret helvasının sadece tatlıdan ibaret olmadığı anlaşılmaktadır. Onların üzerine bulutu gölge yaptık. Kendilerine kudret helvası ile bıldırcın ikram ettik. Size verdiğimiz iyi ve temiz rızıklardan yiyin dedik. Araf 160 Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ifadesinin geçtiği diğer yerler Bakara suresi 168. ayetin dipnotunda gösterilmiştir. İsrailoğulları her gün taze ve temiz bir şekilde kendilerine sunulan bu nimetleri uzun süre yediler. Kendilerinden bu yiyecekleri biriktirmemeleri istendiği halde onları biriktirip bozulmasına yol açtılar. Allah Teala onların bu açgözlülüğünü nimetten nimete nankörlük saymaktadır. Bu ayet A'raf suresi 160. ayette de aynen geçmekte. Yalnız orada üzerinize bulutlu gölge yaptık yerine onların üzerine bulutu gölge yaptık ifadesi kullanılmaktadır. Ey İsrailoğulları şüphesiz biz sizi Düşmanınızdan kurtardık. Turun sağ tarafını da sizinle buluşma yeri olarak belirledik. Size gökten ikram olarak kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz temiz ve helal şeylerden yiyin. Ama aşırılığa kaçmayın. Aksi takdirde üzerinize gazabım iner. Kimin üzerine gazabım inerse şüphesiz o cehennem çukuruna yuvarlanır. Taha 80.81 Aslında onlara Allah zulmetmemiş ama onlar kendi kendilerine zulmetmişlerdir. Ali İmran 117 Allah kesinlikle onlara zulmetmedi. Onlar kendi kendilerine zulmetti. Tevbe 70 Ankabut 40 Rum 9 Zuhruf 76 Allah insanları asla zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. Yunus 44 Biz onlara zulmetmedik. Onlar kendilerine zulmettiler. Hud 101 Allah onlara zulmetmedi. Onlar kendilerine zulmedip duruyorlardı. Nahıl 33. Biz onlara zulmetmedik fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Nahıl 118. Burada ayrıca şu ayetleri de hatırlam hatırlamalıdır. hatırlanmalıdır. Şüphe yok ki Allah zerre kadar zulmetmez ama zerre kadar bir iyilik yapılsa onun sevabını kat kat arttırır ve ayrıca kendi yüce katından büyük bir mükafat verir. Nisa 40. Kim salih bir amel yaparsa kendi yararındadır. Kim de bir kötülük yaparsa kendi zararınadır. Yoksa Rabbin kullarına kesinlikle zulmetmez. Fussulet 46. Hani bir zamanlarda şöyle demiştik. Şu şehre girin. Orada dilediğiniz yerden bol bol yiyin ve şehrin kapısından eğilerek ve Allah'a şükrederek girin. Bir de dileğimiz isyanımızın affıdır. Deyin ki biz de günahlarınızı bağışlayalım. İyilik yapanların mükafatını fazlasıyla vereceğiz. Girmeleri istenilen şehir muhtemelen Kudüs veya Eriha idi. Hani onlara şöyle demişti şu şehre yerleş, Orada dilediğiniz yerde yiyip için. Dilediğiniz is. Dilediğimiz isyanımızın affıdır deyip şehrin kapısından eğilerek ve Allah'a şükrederek girin ki biz de günahlarınızı bağışlayalım. İyilik yapanları fazlasıyla ödüllendiririz. Araf 161 İyilik etmekle ilgili ayet ve hadisler için Bakara 195 Nahl 90 Fakat o zalimler kendilerine söylenildiğini başka bir sözle değiştirdiler. Biz, biz de yoldan çıktıkları için o zalimlerin üzerlerine gökten korkunç bir azap indirdik. İsra şehrin kapısından eğilerek ve Allah'a şükrederek girin ve dilediğimiz dileğimiz isyanımızın affıdır anlamında hıdda deyin buyurulmuştu. Fakat onlar şehre eğilerek ve Allah'a şükrederek değil makatları üzerinde sürünerek girdiler. Hıtta diyecek yerde kırmızı buğday anlamında hınta, kılın içinde bir tane anlamında habbetün fişşare şeklinde saçma bir söz söyleyerek Allah'ın emrini alaya aldılar. Buhari, Müslim. Fakat onla onlardan zalim olanlar kendilerine söylenen sözü değiştirip başka şekilde koydular. Biz de haksızlık ettikleri için onların üzerine gökten bir bela indirdik. Araf 162. Lut kavmi de aynı şekilde cezalandırılmıştır. Biz yoldan çıkanları yüzünden bu şehrin halkı üzerine gökten korkunç bir azap indireceğiz. Ankabut 34. Hani Musa kavmi için su aramaya çıkmıştı da biz de Kendisine asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine oradan on iki pınar fışkırı vermişti. Böylece her kabile su içeceği yeri öğrenmişti. Biz de Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için fakat fitne fesat çıkarıp da memleketi birbirine katmayın demiştik. Biz onları oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi Musa'dan su isteyince ona asasını taşa vur diye vahyettik. Taştan 12 pınar fışkırdı. Böylece her kabile su içeceği yeri öğrendi. Araf 160. Fesat çıkarıp da memleketi birbirine katmayın. Emri İsra yollarından başka Salih peygamberin gönderildiği Semut. Araf 74. Şuayb peygamberin gönderildiği Medyen Kut 85, Anka 36 ve Eke şu ara 183 halklarına da verilmiştir. Bir zamanlar siz de Ey Musa, tek çeşit yemeye artık dayanamayacağız. Rabbin'e bizim için dua et de yerde yetişen şeylerden sebze, hıyar, sarımsak, mercimek, soğan çıkarsın demiştiniz. Musa ise siz değerli olanı adi şeylerle mi değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse bir şehre inin orada her istediğiniz var demişti. Böylece onların üzerine bir alçaklık ve aşağılık damgası vuruldu ve Allah'ın gazabına uğradılar. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerine inanmıyor, peygamberleri haksiz yere öldürüyorlardı. Bütün bunlar, onların Allah'a isyan etmeleri ve hadlerini aşmaları yüzünden oldu. Yahudilerin kudret helvası ve bıldırcın yerine çeşitli sebzeleri istemeleri normal görünse bile Rabbimize değil de Rabbine dua et şeklindeki küstahça ifadeleri her şeyden önce onların iyi niyetli olmadıklarını göstermektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde azabı en şiddetli olan bir peygamberin öldürüldüğü veya bir peygamberi öldüren kimsedir buyurmuştur. Ahmet bin Hanbel Nerede olursa olsunlar onların üzerine zillet damgası vurulmuş ve Allah'ın gazabına uğramışlardır. Kendilerini bu zilletten ancak Allah'ın ipine sarılmak ve veya Müslümanların himayesi altına girmek suretiyle kurtulabilirler. Bu zillete düşmelerinin sebebi Allah'ın ayetlerini, ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleridir. Zira isyan etmişler ve haddi aşmışlardır. Ali İbran 112 Yahudilerin uyguladığı zulümler ve pek çok insana Allah yolundan uzaklaştırmaları yüzünden daha önce kendilerine helal kılınmış bir takım temiz yiyecekleri biz onlara haram kıldık ve kendilerine yasan yasakladığı halde faiz almaları ve haksız yere başkalarının mallarını yemelerini de dolayı bunları haram kıldık ve onların kafir olanlarına elem verici bir azap hazırladık. Nisa 160 161. Yahudilere de bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık.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 78 Sözde iman edenlerden Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabilerden kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıp salih amel yaparsa onların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlar için artık ne korku vardır ne de keder. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde Maide 69-Hac 17 Daha geçen Sabiler ifadesiyle İslamiyet, Hristiyanlık veya Yahudilik dışındaki dinler kastedilmiş olabileceği gibi, Hristiyanlık ve Yahudilik arasında tek ilahlı bir din olup, bugün Irak taraflarında bir grup mensubu bulunan Sabiler de kastedilmiş olabilir. Sözde iman edenlerden, Yahudilerden, Sabilerden ve Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıp salih ameller yaparsa, Onlara artık ne korku vardır ne dek Maide 69 Mümin olmak şartıyla erkek veya kadın salih amel işler işleyenler cennete girecek ve en ufak bir haksızlığa da uğratılmayacaktır. Nisa 124 Onlar Allah yolunda küçük veya büyük bir harcam yapsalar veya bir yol kat etseler bunlar da kendileri lehine mutlaka yazılır. Neticede Allah onları işledikleri amellerin en güzeliyle mükafatlandırır. Tövbe 121 Erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olarak salih amel işlerse elbette ona güzel bir hayat yaşatacağız. Onlara mükafatlarını da yaptıklarının daha güzelliğiyle vereceğiz. Nahıl 97 İman edip salih bir amel işleyen kimseye gelince... Ona mükafatın en güzeli vardır. Ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleriz. Kev 88 İman edip salih ameller yapanların günahlarını örteceğiz ve onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankavut 7 Bu ayetler ancak doğru bir şekilde Allah'a ve ahirete iman eden ve imanına uygun biçimde güzel işler yapan kimselerin cennete girebileceğini bildirmektedir. Allah'a ortak koşan, ona oğul yakıştıran, peygamber ve kitaplardan bir kısmına inen edenlerin ise, bu müjdelerden bir pay almayacakları şu gibi ayetlerden açıkça anlaşılmaktadır. Allah, Meryem oğlu Mesih'in ta kendisidir, diyenler kesinlikle kafir oldular. Halbuki Mesih onlara şöyle demişti, Ey İsrailoğulları, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılar ve onun varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin ise hiçbir yardımcısı yoktur. Allah üç ilahtan biri biridir diyenlere diyenler kafir oldular. Oysa bir olan Allah'tan ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Bu iddialarından vazgeçmezlerse onların kafir olanlarına acı bir azap dokunacaktır. Maide 72-73 Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerin arasını ayırmak isteyen ve bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız diyenler ve böylece iman ile inkar arasında bir yol tutmak isteyenler, işte gerçek gerçek kafirler bunlardır. Biz onlara aşağılayıcı bir azap hazırladı hazırlamışızdır. Buna mukabil Allah'a ve peygamberlerine inananlar, ve peygamberlerden hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince Allah onların mükafatlarını verecektir ve Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Nisa 152 Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inkar mı ediyorsunuz? Öyleyse şunu bilin ki içinizden böyle yapanların cezası dünyada ancak rezillik kıyamet gününde de en şiddetli azaba uğratılmaktır. Allah sizin yaptıklarınızdan Habersiz değildir. Bakara 85. Resulü Ekrem de Muhammed'in canını Elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ister Yahudi olsun ister Hristiyan Bu ümmetten herhangi bir kimse Benim peygamber olduğumu duyarda Benimle gönderilen gerçeğe iman etmeden ölürse kesinlikle Cehennemlik olur. Müslüm Ahmet bin Hanbel Buyurmuş Muhtelif ve de Müslüman olmayanın cennete giremeyeceğini haber vermiştir. Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn Mace, Ahmed bin Hanbel. Onlar için artık ne korku vardır ne de keder ifadesi Bakara suresi 112 262 274 276'da ayetlerde geçmektedir. Hatırlayın. Bir zamanlar Tur Dağı'nı üzerinize kaldırarak Tevrat'a göre yaşayacağınıza dair sizden söz almış ve şöyle demiştik, ''Size verdiğimiz kitaba bütün gücünle sarılın, gücünüzle sarılın. İçinde olanları hatırınızdan tutun. Belki böylece Allah'a karşı gelmekten sakınırsınız.'' ''Bir zamanlar İsra yollarından Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Anaya babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel konuşacaksınız.'' Namazı gerektiği şekilde kılacaksınız, zekatı vereceksiniz diye kesin söz almıştık. Bakara 83 Bir zamanlar Tur Dağı'nı üzer üzerinizde kaldırarak Tevrat'a göre yaşayacağınıza dair sizden söz almış ve size verdiğimiz kitaba bütün gücünüzle sarılın ve ona kulak verin demiştik. Bakara 93 Onlardan söz almak için Tur Dağı'nı üzerine kaldırdık ve onlara Beyt-i Makdis'in kapısından eğilerek ve Allah'a şükrederek girin dedik. Ayrıca cumartesi günü yasağını hiçe sayarak haddi aşmayın diye onlardan sağlam bir söz aldık. Nisa 154 Bir zamanlar dağı bir gölgelik gibi onların tepesine dikmiştik de onun başlarına düşüvereceğini sanmışlardı. Biz de onlara şöyle demiştik. Size verdiğimiz kitaba bütün gücünüzü sarılın. İçinde olanları hatırınıza tutun. Ancak bu sayede azabından korunur, rızamı kazanabilirsiniz. Araf 171. Ondan sonra siz verdiğiniz sözden yine döndünüz. Eğer üzerinizde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı muhakkak mahvolup gitmiştiniz. İçinizden cumartesi günüyle ilgili Yasağı çiğneyenleri elbette biliriz, bilirsiniz. İşte bu yüzden biz onlara aşağılık birer maymun olun demiştik. Kur'an-ı Kerim'de muhtelif yerlerde eğer Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı insanoğlunun ilahi azapla perişan olacağı Nur 10-14-20 veya pek azı dışında şeytan şeytana uyup gideceği Nisa 83-Nur 21 belirtilmektedir. Allah-u Teala'nın bazı toplumların şeklini çirkin bir hale dönüştürmesine mes denilmektedir. Şu ayetler bunu göstermektedir. Onlara deniz kıyısındaki şehrin halkına ne olduğunu sor. Onlar cumartesi günü balık avlama yasağına çiğnemişlerdi. Balıklar onlara cumartesi günü sürüler halinde su yüzünde görülerek gelirdi. Cumartesi dışında ise gelmezdi. Onlar yoldan çıktıkları için biz de kendilerini işte böyle imtihan ediyorduk. Onlar kendilerine yapılan uyarıları dikkate almadıkları zaman biz de kötülükten sakındıranları kurtardık. Zulmedenleri ise yoldan çıkarttıkları için şiddetli bir azap ile helak ettik. Onlar isyan edip kendilerine yasaklanan şeyi yapmaya devam edince... Biz de ona, onlara aşağılık birer maymun olun dedik. Araf 163, 165, 166. Şöyle de, Allah katında cezası daha ağır olanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerini Allah'ın lanetlediği, gazabına uğrattığı kimini maymunlara, kimini domlulara dönüştürdüğü kimseler ve şeytani güçlere tapanlardır. Maide 60. Müvessillerin büyük çoğunluğuna göre cumartesi yasağını çiğneyen halk, gerçekten maymuna çevrilmiştir. Peygamber Efendimize maymunların ve domuzların maymuna domuzların maymuna ve domuza çevrilmiş insanlardan türeyip türemediği sorulmuş. Resul-i Ekrem de kendilerini kendilerini Allah Teala'nın böyle cezalandırdığı kimselerin soylarının devam etmediğini maymun ve domuz neslinin bu tür cezalandırmadan önce de var olduğunu söylemiştir. Müslim Ahmed bin Amda.